61. bab. Kadınların cihadı babı. Müminlerin anası Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den cihada gitmek için izin istedim de o siz kadınların cihadı hacdır buyurdu. Ve Abdullah İbni Velid dedi ki bize Sufyan es Sevri Muaviye İbni İshak'tan bu hadisi tahsis etti. Ayşe Birt-i Tarha'nın müminlerin anası Ayşe'den o da peygamberden şöyle tahsis etmiştir. Peygamberin kadınları cihad, cihadı yani Allah yolunda cihat yapabilirler mi sorusunu sordular. Bunun üzerine peygamber haç ne güzel bir cihattır buyurdu. 62. Bab Kadının denizde gazvesi babı Abdullah İbn-i Abdülrahman el-Ensari şöyle demiştir. Ben Enes radıyallahu anh tanıştım. Şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hangisi Ümmü Haram'ın yanına girdi de onun yanında bir şeye yaslanıp uyudu. Uyandıktan sonra gürdü. Teyzem Ümmü Haram Ya Resulullah niçin gülüyorsun dedi. Resulullah ümmetimden bir takım insanlar şu gökdeniz üzerinde Gemilere binerek Allah yolunda cihada gidiyorlar. Onların bu hali hükümdarların tahtları üstündeki hali gibidir buyurdu. Ümmü Haram diye Rasulullah. beni de deniz gazilerinden kılması için Allah'a dua ediver dedi Resulallah. Ya Allah Ümmü Haram'ı deniz gazilerinden kıl diye dua etti. Sonra Resulallah tekrar uykuya döndü uyanınca yine gördü Ümmü Haram ona yine evvelki sözler gibi yahut da buna ne gülme, bu de nedendir dedi. Resulullah da ona evvelki sözlerinin benzerini söyledi. Bu sefer yine umlu haram Resulullah'a beni de onların arasında kılması için Allah'a dua ediver dedi. Resulullah ben sen evvelkilerdensin, sonrakilerden değilsin buyurdu. Abdullah İbni Abdurrahman el Ensari Ebu Tu'ale şöyle dedi. Enes şöyle dedi. Ümmü Haram daha sonra Ubadet İbni Samit ile evlendi. Sonra Muaviye İbni Ebi Sufya'nın karısı olan Karazan'ın kızı Fahite ile beraber deniz seferine gitmek için gemiye bindi. Sonunda dönerken hayvana binmişti. Hayvan onun boynunu kırdı ve hayvandan düşüp öldü. 63. Bab Erkeğin kadınlardan bazısını bırakıp bir beraberinde Gazze'ye taşıması babı. Ez-Zuhri şöyle demiştir. Ben Uğvet İbn-i Said İbn-i Alkamat İbn-i Vakkas'tan, Ebu Ubeydullah i̇bn Abdullah'dan bu Ayşe hadisini işittim. Bu ravilerin her biri bana bu hadisten Taife'yi tahdis etti. Ayşe şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere çıkmak için geldiği zaman kadınları arasında kura çekmek adetinden idi. Onlardan hangisinin kurası çıkarsa peygamber o kadınla sefere çıkardı. Mustafa'nın oğullarına doğru çıkmak istediği bir gazvede peygamber bir kadınlar arasında kura çekti. Bu kurada benim payım çıktı. Bu sefer ben peygamberin beraberinde Sefere çıktım. Bu sefer Hicab el Ahzab suresi 53 59. ayetleri indirildikten sonra idi. 64. Kadınların cenk etmeye çıkmaları ve erkeklerle beraber harbe katılmaları babı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Uhud harbinde insanlar bozulup peygamberin yanından dağılmışlardı. Eves dedi ki işte tehlikeli harp gününde Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile anam ummu Süleym'i muhakkak şöyle gördüm. Bunlar kollarını sıvamışlardı. Ben onların ayaklarının halhallarını görüyordum. Bunlar çabuk çabuk ve devamlı arkalarında su kırbalarıyla koşu koşuyorlardı. Diğer Ravi Cafer İbni Mihran da şöyle demiştir. Onlar sırtlarında su kırbalarını taşıyorlar. Sonra bunu yaralıların ağızlarına boşaltıyorlar. Sonra tekrar çabucak dönüyorlar, kırbaları dolduruyorlar. Sonra yine acele gelip kırbaları yaralı askerlerin ağızları içerisine boşaltıyorlardı. 65. bar Kadınların gazvede askerlere su kırbaları taşımaları babı. Sadebe İbn-i Ebi Malik şöyle demiştir. Ömer İbnül i Hattab anh Medine kadınlarından bir takım kadınlar arasında birçok futhalar taksim etti de iyi bir futha arta kaldı. Yanında bulunan bazı kimseler ona, ey müminlerin emiri şu futayı da yanındaki Resulullah'ın kızına ver dediler ve onunla Ali'nin kızı Ummu Kulsun ki Ömer'in zevcesidir kastetmişlerdir bunun üzerine Ömer, bu futahiye Ümmü Senid daha layıktır. Ümmü Senid hicretten sonra Resulullah'a beyat eden ensar kadınlarındandır dedi ve layıklık sebebinden olmak üzere de şunu söyledi. Çünkü Ümmü Senid Uhud günü su kırbalarını yüklenir, bize su taşırdı. Ebu Abdullah el-Buhari metindeki kamet, tezfir diker idi manasına da gelir dedi. 66. Bab Kadınların cenk esnasında yararlıları tedavi etmeleri babı Muazzil kızı El-Rubayya Radiyallahu, Radiyallahu, Radiyallahu, Radiyallahu anh şöyle demiştir Biz kadınlar Peygamber sallallahu aleyhi ve ile beraber gazvede bulunurduk da mücahitlere su verir onlara hizmet ederdik Yaralıları ve şehitleri Medine'ye geriye götürürdük 67. bab Kadınların yaralıların ve şehitlerin geri götürmeleri babı. Erruba bint Muaviz radıyallahu şöyle demiştir. Biz kadınlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in beraberinde gaz ve ederdik ve mucahitlere su verir, onlara hizmet ederdik. Yaralıları ve şehitleri Medine'ye geri götürür idik. 68. bab İsabet almış olan Bedenden okun çekilip çıkarılması babı. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Amcam Ebu Emir diz kapağından vuruldu. Hemen ben Ebu Amir'in yanına vardım. O bana şu oku dizimden çek çıkar dedi. Ben de hemen oku çekip çıkardım. Fakat okun yerinden su boşanıp aktı. Sonra ben peygamberin huzuruna girdim. Ebu Amir'in haberini haber verdim. Bunun üzerine Peygamber şu duayı söyledi. Allahümme afirli. Ubeydin Ebu Amir'in ya Allah. Kurcaz'ın Ebu Amir'e mağfiret eyle. 69. Bab Gazete Allah yolunda düşman baskınından korunmak için bir nöbet beklemenin fazileti babı. Bize Abdullah İbni Amr İbni Rabia haber verip şöyle dedi. Ben Ayşe radıyallahu anh'tan işittim. Şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip geldiği zaman düşman baskınından endişe ederek uykusuz kalıyordu. Keşke sahabilerden elverişli bir kimse bu gece beni bekleyip korusa dedi. Tam bu sırada ansızın bir silah sesi işittik. Peygamber kimdir o diye seslendi. Ben Said e i̇bn Ebu Vakkasım. Sana bekçilik edip korumak için geldim dedim. Geldim dedi. Bunun üzerine peygamber uyudu. Ebu Salih, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altın, gümüş, saçaklı kadife, siyah zencef, zencefli kumaş, kulu olan kişiler kahrolsun altın, gümüş, saçaklı kadife siyah, rencifli, kumaş kulu olan kişiler kahrolsun böyle kişiye verilirse razı olur verilmezse razı olmaz bu hadisi İsrail İbni Yunus ile Muhammed İbni Cuhade ref etmediler her ikisi de Ebu Hussayn'den söylediler onlar da bu hadisi onun üzerinde durdurdular Buhari şöyle dedi. Bize Amr İbni Merzuk şunu ziyade edip söyledi. Bize Abdurrahman İbni Abdullah İbni Zinar kendi babasından o da Ebu Salih Zerkan'dan o da Ebu Hureyre'den haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altın kulu, gümüş kulu, dört köşeli zencefli kumaş kulu kahrolsun böyle kişiye verilirse memnun olur. Veli ve meslek kızar. Böyle dünya düşkünü kişi sürünsün, zarara yuvarlansın. Vücuduna diken battığında cımbızla çıkaran bulunmasın. Cennet, hayır ve saadet şükruna layıktır ki o Allah yolunda cihat için atının dizginini tutmuş, başı dağınık iki ayağı tozlanmıştır. Eğer bu gazi önce olarak ili, ileri karakolda düşman beklemekte ise, o tam manasıyla düşman beklemekte olur. Eğer askerin gerisinde asçı olarak vazifede ise o da hakkı ve nöbetçilik vazifesinde olur. Bu mücahit bir meclise girmek için izin istese küçük görülüp kendisine izin verilmez. Bir hususta şefaat edecek olursa şefaati kabul edilmez. Ebu Abdullah el-Buhari şöyle dedi. Bu hadis İsrail ile Muhammed İbni Cühade Ebu Hüseyin'den olmak üzere refletmediler. Kur'an'da o küfredenlere gelince onların hakkı yüzük koyun kapanmaktır. Muhammed suresi 8. ayet buyurdu. Bu, Allah onları yüzük koyun kapatsın buyuruyor gibidir. Tuğba, Errat suresi 29. ayet kelimesine gelince o her tayip ve güzel şeyden fula vermedir ve o aslında tığdan sonra ya idi ya vav wow, tahvil tahvil edildi. O da tâbe yetî bu fiilindendir. 70. bab. Kazvede hizmet etmenin fazileti babı. Sabit el-Muro buna tahsis etti ki Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben bir seferde Cerîr bin Abdullah el beceriye yoldaşlık ettim. Cerir bana hizmet ediyordu halbuki Cerir Enes'den daha yaşlıydı. Cerir ben Ensar'ın Resulullah'a tazim ve hizmet devrinden yapmakta olduklarını gördüğüm bir şeyi onlardan bulacağım herkese muhakkak ikram ederim dedi. Enes İbni Malik radıyallahu anh, şöyle diyordu. Ben Peygamber'e hizmet eder olduğum halde onunla birlikte Hayber gazvesine çıktım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan dönerek Medine'ye geldi ve kendisine Uhud dağı göründüğü zaman şu Uhud'dur. O bizi sever, biz de onu severiz buyurdu. Sonra Peygamber eliyle Medine'yi işaret ederek şunları söyledi. Ya Allah, ben Medine'nin şu iki kara taşlık arasındaki sahasını İbrahim peygamberin Mekke'yi haram kılması gibi Hürmet edilmesi vacip bir yer kılıyorum Ya Allah Bizim sağ ölçeğimiz içinde ve müt ölçeğimiz içinde Ölçülen yiyeceklerimizi bize bereketli kıl Enes İbn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir Biz peygamber ile beraber her bir seferde bulunduk Bizden kimi oruçlu, kimi da Sıcak bir günde bir konak yerine indik. Bizden çoğumuz kendi elbisesiyle gölgeleniyordu. Fakat şu oruç tutanlar takatsizliklerinden hiçbir iş yapamadılar. Oruçsuzlar ise develeri sürdüler, hizmet ettiler, yemek pişirme, hayvanları sulama ve yemleme işlerini gördüler. Bütün bu faaliyetler üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bugün oruç tutmayanlar tam ücret alıp gittiler buyurdu. 71. Bab Yolculukta arkadaşının eşyasını taşıyan kimsenin fazileti babı. Bize Abdurrazzak Mamer'den, o da Hemmam'dan, o da Ebu Hureyre R.A'dan taksit etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her bir parmak kemiğinin bahşettiği iyilik ve hizmete karşılık bir sadaka vardır. Her bir gün içinde hayvanına binmek veya eşyasını yüklemek isteyen kimseye yardım etmek, hayvanına bindirmek yahut eşyasını yüklemek de bir sadakadır. Güzel bir söz de bir sadakadır. Namaza gitmek yolunda sahibinin attığı her bir adım da büyük bir sadakadır. İhtiyacı olana yol göstericilik yapmak da bir sadakadır. 72. Bab Allah yolunda bir gün sınır muhafazasına bağlı kalıp merbet beklemenin fazileti ile Yüce Allah'ın şu kavrinin fazileti babı Ey iman edenler sabredin Sabır yarışı edin sınırlardan merbet bekleşin Bu sayede felah bulacağınızı umabilirsiniz. Ali İmran Suresi 200. Ayet Ebu Hazım'dan o da Sehl ibn-i Sa'd-i tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir gün Allah yolunda sınır muhafazasına bağlı kalıp nöbet beklemek sevabı dünyadan ve dünya üstündeki her şeyden hayırlıdır. Sizden birinizin kamçısının cennete işgal ettiği az bir yerde dünyadan ve dünya üstündeki her şeyden hayırlıdır. Kulun Allah yolunda yürüyeceği bir akşam yürüyüşü yahut bir sabah yürüyüşü de dünyadan ve dünya üstündeki her şeyden hayırlıdır. 73. Bab Hizmet etmek için çocukla kazaya giden kimse babı. Bize Yakup Amr'dan, o da Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya benim için o olan çocuklarımız Çocuklarımızdan bir çocuk tayin etti. Hayber'e çıkıp Vadiye kadar bana hizmet etsin buyurdu. Bunun üzerine üvey babam Ebu Talha beni hayvanın arkasına bindirerek çıkardı. Ben buluya yaklaşmış bir oğlan çocuğu halindeydim. Artık ben konakladığı zaman Resullaha hizmet ediyordum ve ondan çok gene şunları söylemekte olduğunu dururdum. Allahümme inni a'uzu bika min al-hammi wal-hazni wal-ajzi wal-kesali wal-buhli wal-cujni ve talat deyni ve kalebetir al ya Allah ben gamdan hüzünden acizlikten tembellikten cimrilikten korkaklıktan borç ağırlığından ve adamların birbirini öldürmelerinden sana sığınıyorum Sonra Halber'e geldik. Allah ona kaleyi açınca kendisine Huyey İbni Ahtab'ın kızı Safiye'nin güzelliği zikrolundu. Safiye yeni gelin olduğu halde kocası öldürülmüştü. Resulullah Safiye'yi kendisi için ayırdı ve Safiye ile yola çıktı. Nihayet Settüs Sahba denilen yere ulaştık. Safiye orada hayızdan temizlendi. Akabinde Resulullah onunla evlendi. Sonra küçük bir sofra içerisinde hurma, yağ ve keşten yapılan hays aşı yaptı. Bundan sonra Resulullah etrafındaki insanlara bildir yemeğe gelsinler buyurdu. İşte bu Resulullah'ın safiye üzerine yaptığı düğün aşı oldu. Sonra Medine'ye doğru yola çıktık. Enes dedi ki bu sırada ben Resulullah'ı gördüm ki o, Safiye'yi kendi arkasında bir aba ile örtüyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi binek devesinin yanında oturuyor. Kendi dizini koyuyor. Safiye de kendi ayağını Resulullah'ın dizi üzerine koyarak deveye biniyordu. Yürüdük nihayet Medine üzerine geldiğimizde Resulullah Uhud'a baktı da bu bizleri seven bir dağdır biz de onu severiz buyurdu. Sonra Medine'ye baktığında şöyle dua etti. Ya Allah, Medine, ben Medine'nin iki kara taşlığı arasındaki sahayı İbrahim peygamberin Mekke'yi haram kıldığı gibi haram kılıyorum. Ya Allah, sen Medine'lilere müd ve sağ ölçeklerinde bereket ver. 74. Bap cihat ve başka maksatlar için gemilere binip deniz yolculuğu yapmak babı. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana teyzem Ümmü Haram tahdis etti. Ona bir gün kendi evinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Peygamber gülerek uykusundan uyanmıştı. Ümmü Haram ya Resulallah seni güldüren nedir demiş. Resulullah ümmetimden bir karma hayret ettim ki taht üzerine kurulmuş hükümdarlar gibi gemilere binip deniz yolculuğu ediyorlar buyurdu. Ben ya Resulullah beni de onlardan kılması için Allah'a dua et dedim. Resulullah sen de onlarla berabersin buyurdu. Sonra bir süre daha uyudu. Bundan sonra gülerek uyandı da yine evvelki sözleri gibi söyledi. Bu iki yahut üç kere oldu. Ben ya Resulullah beni de onlardan kılması için Allah'a dua et dedim. Bunun üzerine Resulullah sen evvelkilerden oldun buyurdu. Bunun ardından Ubadet İbn-i Samit Haram ile evlendi. Ümmü haramla beraber deniz kazasına çıktı. Sonra Ümmü Haram geriye döneceği zaman binmesi için kendisine bir binek hayvanı yaklaştırıldı. Akabinde hayvandan düştü ve boynu kırıldı. 75. Bab, hasta zayıflarla ve iyi insanlarla, yani onların bereketi ve dualarıyla yardım isteyen kimse babı. İbn Abbas şöyle dedi: Bana Ebu Sufyan haber verip şöyle dedi. Rum Meliki olan Kayser bana şöyle dedi: Ben sana Muhammed'e insanların Eşrafı mı yoksa zayıfı mı tabi oluyor diye sordum. Sen zayıfları dedin, Resulü'nün tabileri de onlardır. Mus'ab şöyle demiştir. Babam Sa'd İbni Ebi Vakkas diğer sahabiler üzerinde kendisinde yiğitlik ve zenginlik yönünden bir üstünlük olduğunu düşünürdü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sizler ancak zayıflarınızın duası sebebiyle yardım edilir ve rızıklandırılıyorsunuz buyurdu. Bize Sufyan İbni Uyeyne, Amr İbni Dinar'dan ki o Cabir'den işitmiştir ve Ebu Said El-Hudri'den tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir zaman gelir ki o zaman insanlardan bir cemaat kaza eder. Onlara içimizde peygamberle sohbet eden kimse var mıdır diye sorulur da evet var diye cevap verirler. Nihayet ordu içindeki sahabeye hürmeten zafer kapısı açılır. Sonra bir zaman daha gelir. Onlara içimizde peygamberin sahabelerine yoldaşlık eden kişi var mı diye sorulur. Bu soranlara da evet vardır diye cevap verilir. Ve zafer yol açılır. Sonra üçüncü bir zaman gelir. Yine harp edilir. Onlara da içimizde peygamberin sahabelerinin sahabisiyle sohbet eden kimse var mıdır diye sorulur. Bu defa da evet vardır denilir. Ve yine fetih verilir. 76. Bab Bir kimse kesin surette fulan şehittir demez. Ebu Hureyre peygamberden şunu söyledi. Allah kendi yolunda mücadele edenleri en bilendir. Allah kendi yolunda yaralananları en bilendir. Yani bunlar Allah'ın bildiği kimseden bildiği kimseden başkası bunları bilemez. Ebu Hazım'dan o da Sehz i̇bn Saad Es Saidi'den şöyle tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler karşılaşıp harp ettiler. O günün harbi sona erip Resulullah kendi askerlerini karargahına düşman tarafı da kendi askeri karargahına dönmüşlerdi. Resulullah'ın sahabeleri içinde bir adam vardı ki o düşman ordusundan ayrı düşen yahut orduya katılmamış bulunan her bir düşmanın arkasını bırakmayıp amansız takip ediyor ve onu kılıcıyla vuruyordu. Bir sözcü, bugün bizden hiçbir kişi fulanın gösterdiği kahramanlık derecesinde yeterlilik göstermedi. Bunun üzerine Resulullah, fakat o cehennem ehlinden buyurdu. Sahabelerden biri, ben o kimseyle beraber olup onu gözleyeceğim dedi. Rabi dedi ki, bu sahabi o adamın beraberinde harp sahasına çıktı ve harp saflının neresinde durdu ise de ise o da onunla beraber durdu. O harpte de ne derece çeviklik gösterdi ise sahabi de onunla bile çeviklik gösterdi. Rabbiler dedi ki nihayet o falan kimse ağır bir surette yaralandı. Bu ağır yara acısıyla önünü çabuklaştırmak istedi. Kılıcının Demirini yere koydu, kılıcının sivri tarafını da iki memesi arasına koydu, sonra kılıcının üstüne meyledip yüklendi ve bu suretle kendini öldürdü. Bunun üzerine onu izleyip gözeten sahabi Huza'yı Resulullah'ın yanına vardı da şahadet ederim ki sen muhakkak Allah'ın Resulüsün dedi. Rasulullah bu şehadetin sebebi nedir diye sordu. Huza'lı sahabiye şöyle dedi muzağlı sahabi şöyle dedi biraz evvel cehennem ehlinden olduğunu söylediğin kişi işte onun hakkında verdiğiniz haberi insanlar büyüttü ben de ben sizin için o adamı izleyip gözleyeceğim dedim ve hakikaten arkası sıra çıkıp onun her hareketini araştırdım sonunda bu adam ağır surette yaralandı ve ölümün çabuk gelmesini isteyerek Kılıcının demirini yere keskin ağzını da ikinmemesi arasına koydu. Sonra kılıcının üstüne meyledip yüklendi ve bu surette kendisini öldürdü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz bir kısım adam vardır ki insanlara görünen işlerde cennet ehline yaraşır, hayırlı işler yapar. Halbuki o cehennem ehlindendir. Ve yine insanlardan öyle kimse vardır ki insanlara görünen işlerde cehennem ehlinin yapacağı kötü işler yapar. Halbuki o cennet ehlindendir buyurdu. 77. Bab Atış talimine teşvik etmek ve Yüce Allah'ın şu kavli babı Siz de onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın ki bununla Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanınız olanları ve bunlardan başka sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği diğerlerini korkutasınız. Enfal suresi 60. ayet. O şöyle demiştir. Ben Selim'e İbni Ekva radiyallahu anh'dan işittim. O şöyle dedi. Bir kere eslem oğullarından bir cemaat ok atma talimi yarışı yaparken Peygamber yanlarına uğradı da ey İsmail peygamberin oğulları ok atınız çünkü sizin o büyük babanız usta bir atıcıydı. Siz de atınız bu yarışta ben de fulan oğulları beraberdim buyurdu. Ravi Seneme dedi ki peygamber böyle deyince o iki fırkanın biri yani karşı taraf ellerini atıştan çektiler. Ok atmadılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size ne var ki atmıyorsunuz diye sordu. Onlar sen onlara yani Müşrik oğulları grubu ile beraberken biz nasıl atarız diye cevap verdiler. Peygamber hadi atın. Ben sizin hepinizle beraberim buyurdu da oradakiler at oradakileri atış oradakileri atışa teşvik mükeyyede. Ebu Usayyid Malik ibn Rabia radıyallahu anh'tan şöyle demiştir: Bedir günü biz Kureyş'te karşı saf bağladığımız ve Kureyş de bize karşı hat safı nizamına girdikleri zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşman ok menziline girdiğinde ok atmaya devam ediniz buyurdu. 78. Bap kısa ve kılıç yay gibi harp aletleriyle oyun oynamak babı. Ez Zuhri'den, o da İbn-i Müseyyeb'den haber verdi ki, Ebu Hureyre'ler Allah'a şöyle demiştir. Habeşliler peygamberin yanında harbeleriyle oyun oynadıkları sırada Ömer içeriye girdi. Çakıl taşlarına uzanıp Habeşlilere çakıl taşı attı. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Umar, onları serbest bırak buyurdu ve Ali i̇bn Medini şunu ziyade edip dedi ki bize Abdülrezzah tahvis edip şöyle dedi. Bize Maamer haber verdi ki bu oyun mescitte vaki olmuştur. 79. Bak Kalkan ve Harbi'de arkadaşının kalkanıyla sütlenenip korunan kimse babı. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Talha Peygamber'in beraberinde bir tek kalkanla su korunmaya çalışırdı. Ebu Talha güzel atıcıydı. O attığı zaman Peygamber sallallah aleyhi ve severinin yukarıya yükselir ve onun okunun düştüğü yere bakardı. Sehl ibn-i anh şöyle demiştir: Uhud günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in niferi başı üzerinde kırıldığı, yüzü kanlara bulandığı ve azı dişleri ile ön dişleri arasındaki dişler kırıldığı zaman Ali kalkan içinde arka arkaya su getiriyor, Fatıma da kanı yıkıyor idi. Nihayet Fatıma kanın sudan daha çok akmakta olduğunu görünce bir hasır parçasına yöneldi ve onu yaktı tümünü peygamberin yarası üzerine yapıştırdı. Akabinde kan kesildi. Ömer i̇bn Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Benim nadir malları Allah'ın kendi Resulüne fey olarak tahsis, tahsis ettiği şeylerdendir. Bunlar Müslümanların aç sürerek, dereye binerek harp ile elde ettikleri kanimetlerden değildir. Bu sebeple benim nadir malları hususi olarak Resulullah'a ait olmuş oldu. Resulullah ailesi halkının bir senelik mefukasını buradan harcaydı. Sonra da bundan geri kalan da Allah yolunda gaza hazırlığı olarak silaha ve atlara harcadı. Bize müsettet tahsis şöyle dedi. Yahya İbni Ebi Said Sufiyon'dan tahtis etti. O şöyle demiştir: Bana Said İbni İbrahim Abdullah İbni Şeddet'ten o da Ali İbni Ebi Talib Radiyallahu anh'dan etti. Bana Abdullah İbni Şeddet tahtis edip şöyle dedi. Ben Ali Radiyallahu anh'dan işittim. O şöyle diyordu. O ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in babasını, anasını saat İbni Ebi Vakkas'tan başka bir kişiye feda ederek hitap ettiğini görmedim. Fakat Uhud gününde Sa'da, ey saat, babam anam sana feda olsun düşmana ok at işittim. 80. Bab Deriden yapılmış kalkanın edinilmesinin cevabı babı. Ayşe Radiyallahu Anh'dan şöyle demiştir. Mina günlerinden birinde yani Kurban Bayramı'nın ilk üç günlerinin birinde Resulullah yanıma geldi. Karşıma buaz ezgilerini ders çalarak okuyan iki kız vardı. Resulullah yatağını uzanıp yüzünü çevirdi derken Ebu Bekir girdi. Bu ne hal? Resulullah'ın yanında şeytan mizmarı mı? Diyerek beni azarladı. Bunun üzerine Rasulullah ona döndü de onlara ilishme buyurdu. Babamın zihni başka şey, şeyle şey ile meşgul olunca ben kızlara işaret ettim. Onlar da çıktılar. Ayşe dedi ki yine bayram günü idi ki o gün siyahiler kalkanlar ve kısa mızraklarla oyun oynuyorlardı. Ya ben Resulullah'tan bakmaya izin isterim de izin verdi yahut kendiliğinden bakmak istiyor musun dedi. Evet dedim bunun üzerine ben arkasında yanağın yanağına değecek şekilde ayak üstü durup Habeşlilere haydin devam edin Elfide oğulları buyurdu. Nihayet seyretmekten usandığımda artık yeter mi diye sordu. Evet dedim öyleyse git buyurdu bu Abdullah el-Buhari dedi ki Ahmet İbni Ebi Salih el-Mısri İbni Rehb'den selam ma rafale diye söyledi. Seksen birinci bab Kılıç bağları ve kılıcı boyuna asmak babı. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzeli ve en idi. Yemin olsun bir gece Medine ahalisi bir düşman baskınından korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru çıkmışlardı. İnsanlar giderken peygamber onları karşıladı. Kendisi Ebu Talha'ya ait çıplak bir at üzerinde süratle gidip durumu ta tahkik etmiş dönüyordu. Karşılaşma sırasında peygamber kılıcı boynunda asılı halde Korkmadılar, korkmadılar. Yani korkmayın buyuruyordu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz bu atı yürüyüşte bir deniz bulduk yahut da şüphesiz bu at bir denizdir buyurdu. 82. Bab Kılıçların süsleri hakkında gelen şeyler babı Ben Ebu Umame'den işittim. Şöyle diyordu. Yeni olsun birçok fetihler yapan bir cemaat vardı ki onların kılıçlarının süsü altın ve gümüş değildi. Onların kılıçlarının sususu ancak kınlarına, kabzalarına bağlanan sırımla kalay ve demirden ibaret olmuştu. 83. bak. Seferde sıcak vakti uyku sırasında seferde sıcak vakti uykusu sırasında kılıcını bir ağaca asan kimse Babı Cabir İbni Abdullah radiyallahu an Resulullah'ın beraberinde Necid tarafına gazaya gittiğini Resulullah o gazveden döndüğü zaman kendisi de beraberinde döndüğünü dönüşte büyük bir ağacı çok bir vadide kendilerine gün ortası sıcağı eriştiğini istirahat için konakladıklarını haber verip şöyle demişti Resulullah devesinden indi, sefer halkı da ağaçlar altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah da bir sakız ağacı altına inip kılıcını o ağaca asmıştı. Bizler birazcık uyumuştuk, birden Resulullah'ın bizi çağırmakta olduğunu işittik. Biz de baktık ki yanında müşriklerden bir devi, bedevi Arap var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Şu bedevi Arap ben uyurken gelmiş. Kılıcımı alarak kınından sıyırmış ve yanında durmuş. Bu arada ben uyandım. Kılıç kınından sıyrılmış olarak bu adamın elindeydi. Bu halde bedevi bana "Ben de şu anda seni kim koruyabilir?" dedi. Ben de üç defa "Allah korur." dedim. Ravi dedi ki o bedevi orada oturdu. Resulullah onu cezalandırmadı. 84. bab Başa miğfer giymenin meşruluğu babı. Ebu Hazm'dan o da Sehl saatten i tahtis etti ki Sehl'e peygamberin Uhud günündeki yaralanması soruldu da o şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü yaralandı. Rabaiye dişi kırıldı. Başındaki miğferi de yarıldı. Fatıma aleyhisselam kanı yıkıyor Ali de tutuyordu. Fatıma kanın aktığını görünce bir hasır parçasını alıp onu kül oluncaya kadar yaktı. Sonra o külü o yaraya yapıştırdı da kan durdu. 85. Bab Ölüm sırasında silahın kırılmasını düşünmeyen kimse babı. Müminlerin anası Cüveyriye'nin kardeşi Amr İbnül Haris radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem silahından, beyaz katırımdan, bir de sağlığında sadaka yaptığı fedek arazisinden başka bir şey geriye bırakmadı demiştir. 86. Bab <gülüyor> <gülüyor> Sıcak vaktindeki istirahat sırasında insanların, imamın yanından dağılmaları ve ağaçlar, ağaçlarla gölgelenmeleri babı. Burada iki sahih senetle gelen hadiste Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh, kendisinin peygamberin beraberinde Nizit tarafına, tarafına doğru kazaya gittiğini, dönüşte dikenli büyük ağaçları çok vazir içinde sıcak vakti istirahatlarının kendilerine eriştiğini haber verip şöyle devam etmiştir. Gün ortası istirahati verilince insanlar ağaçlık içerisinde ağaçlarla gölgelenmek üzere dağıldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir ağacın altına indi, kılıcın ağaca astı sonra uyudu. Peygamber uyandığında yanında bir adam vardı. Kendisi bu adamı hissetmişti. Peygamber sahabelerine bu adamın halini şöyle anlattı. Bu zat benim kılıcımla sıyıldı da seni kim korur dedi. Ben de Allah korur dedim. Bu cevabın üzerine kılıcı kınına koydu. Dikkat edip ibret alın. Bu hadisenin kahramanı işte şu oturan bedevidir. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu cezalandırmadı. 87. Bab Mızraklar edinip kullanmanın fazileti hakkında söylenen şeyler babı. i̇bn Ömer'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benim rızkım mızrağımın gölgesi altında kılındı. Horluk ve cizye vermek de benim emrime muhalefet edenler üzerine kılındı. Buyurduğu zikrolunur. Ebu de el-Ensar'ın himayesinde bulunan Nafi'den o da Ebu Katede'den haber verdi ki Ebu Katede Hüzeybiye yılı Resulullah'ın beraberindeydi. Nihayet Mekke yolunun bir yerinde oldukları zaman Ebu Katede Umre niyetiyle ihrama girmiş bulunan bir takım arkadaşlarıyla beraber bir keşif vazifesi için geride kaldı. Ebukade de kendisi ihramlı değildi. Birden bir yaban eşeği gördü. Hemen atının üstünde doğruldu. Arkadaşlarından kendisine kamçı uzatıp vermelerini istedi. Onlar ihramlı oldukları gerekçesiyle bunu kabul etmediler. Yine onlardan kendine rahmi vermelerini istedi. Onlar yine çekindiler. Bunun üzerine Ebu Kata'da mızrağını kendisi aldıktan sonra yaban eşeği üzerine atını koşturdu ve onu öldürdü. O eşeğin etinden peygamberin sahabilerinin bazı yedi, bazı yemekten çekindi. Nihayet Resulullah'a eriştikleri zaman bu eti yemenin hükmünü kendisine sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ın sizlere ihsan ettiği bir yiyecektir buyurdu. Zeyd ibn Esrem o da Ata ibn Yesar'dan o da Ebu Katada'dan bu yaban eşeği hakkında Ebu Nadır'ın hadisinin benzeri gelmiştir. Bunda Rasulullah beraberimizde onun etinden bir parça var mı? Bu yordu fıkrası vardır. 88. bab Peygamberin ruhunun neden olduğu hakkında söylenenlerle hatta gömleğin hükmünün beyanı babı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Halid'e gelince Halid zesularını Allah yolunda vakfetmiştir buyurdu. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toparlak bir çadır içindeyken Ya Allah peygamberlerine yardım edeceğin hakkındaki ahdini ve zafer vaadini yerine getirmeni senden istiyorum. Ya Allah eğer müminlerin helakını dilemişsen Bugünden sonra ibadet edilmez diye dua etti. Sonunda Ebu Bekir Resulullah'ın elini tuttu da bu kadar dilek sana yetişir ya Resulullah. Sen Rabbine karşı duada ısrar ettin. Allah da sana vaadini verir dedi. Bu sırada Resulullah zırh içindeydi. Bu duadan sonra Resulullah şu mealdeki ayetleri okuyarak çadırdan çıktı. Yakında o cemiyet bozulacak. Onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu onlara vaad olunan asıl azabın vakti o saattir. O saat daha belalı, daha acıdır. Kamer Suresi 45-46. ayetler. Ve bu hayet şöyle dedi, bize Halid el-Hazza iklim eden, o da İbni Abbas'tan böyle söylediği, bu söylediği şey Bedir gününde oldu dedi. Ayşe radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhı bir Yahudinin yanında 30 saat ölçeği arkaya karşılık rehim edilmiş bulunduğu halde vefat etti demiştir. Ravi Yala el er Rehim kitabındaki rivayette bize El-Ameş denizden yapılmış bir zırh şeklinde tahts etti demiştir. Mualla Esed de El İstikraz kitabındaki rivayette bize Abdülvahid tahtis edip şöyle dedi, bize Ameş tahtis edip Resulullah o Yahudi'ye demirden bir zırhı rehim verdi demiştir. Bize Abdullah İbni Tavus babasından, o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan tahtis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri ile sadaka verenin mesele şu iki adamın meseledir. Üzerinde demirden iki cübbe vardır. Onların elleri kırpıcı kemiklerine kadar sarılıp sıkışmıştır. Sadaka verici olan sadakasını vermeyi her kastettikçe cübbesi onun bedeninin üzerinde genişler, uzar. Hatta sadaka verenin ayak izlerini siler gider. giderir. Cimri olan ise sadaka vermek istedikçe onun demir cübbesinin her bir halkası kendine bitişik olan halkaya doğru büzülür sıkışır da onun bedeni üzerinde sıkışıp büzülür ve onun eli köpücü kemiklerine doğru toplanır. Ebu Hürey peygamberden o cimri kişi bu sıkan demir cübbeyi genişletmeye çalışır fakat o genişlemez derken ışıkmıştır. 89. Bab Seferde ve halpte cübbe giyme babı el ve İbn-i radıyallahu anh taksit edip şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacı için uzağa gitti sonra döndü ve kendisini ben su ile karşıladım üzerinde bir Şam cübbesi vardı ağzı ile çalkalandı burunla su çekti yüzünü yıkadı ellerini o cübbenin yerinden çıkarmaya davrandı diyenler dar olduğundan elleri cübbenin altından çıkarttı Onları yıkadı, başını ve ayakkabılarının üzerini mesetti. 90. Bab Harfle ipek giymenin cevazı babı Bize Saad İbni Ebu Arube, Arube Katete'den tahsis etti ki onlar da Enes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Abdurrahman İbni Af ile Eczubayir kendilerine meydana gelen kaşıntı hastalarından dolayı ipekli gömlek giymelerine ruhsat ve müsaade verildiğini tahsis etmiştir. Buradaki iki senette e Heman İbni Yahya El-Azli Kataröden o da Enes radıyallahu anh'tan tahsis etti ki Abdurrahman İbni Avf ile Enzubayr peygambere bitten şikayet etmiştir. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ipek gömlek giymelerin hususunda ruhsat vermiştir. Evet ben bir gazvede o ikisinin üzerinde ipek gömleği gördüm demiştir. Buradaki senette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman İbni az ile ibn İbni Avvam'ın ipek giymeleri hususunda ruhsat verdi diye tahdis etmiştir. Buradaki senette de Enes bu iki sahabide meydana gelen kaşıntı hastalığından dolayı ruhsat verdi yahut da verildi demiştir. 91. Bab Bıçak kullanmanın cevazı hakkında olunan şeyler babı. Amr ikni Umayya radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi pişmiş koyun küreğinden et kesip yerken gördüm. Sonra namaza çağırdı da yeniden abdest almadan namaz kıldırdı. Bize Ebu yaman tahtis edip şöyle dedi. Bize şu ayıp ez zuhri'den haber verdi. Bu rivayette peygamberin çağı elinden bıraktığı fıkrasını ziyade etti. 92. Balı Bunlarla harbin fazileti hakkında söylenen şeyler babı. Umayir İbn-i Esfet el Ansi şöyle tahsis etmiştir. Kendisi Ubade, Ubade İbdus Samet'e gelmiş. Ubade o sırada Hıms sahilinde kendisine ait bir bina içinde inmiş. Beraberinde de zevcesi Ümmü Haram bulunuyormuş. Umayir dedi ki bize Ümmü Haram binti Milhan kendisinin peygamberden ümmetimden denizde kaza eden bir muharipler mağfiret olunmayı vacip kılmışlar. Yani hak etmişlerdir. Buyururken işittiğini tahdis etti. Ümmü Haram dedi ki benden de ya Resulallah, ben de onların içinde miyim diye sordu. Sen onların arasındasın diye cevap verdi. Bundan sonra peygamber ümmetimden Kaysar'ın şehrine kaza eden ilk muharifler temahsiz olunmuşlardır buyurdu. Ben bunların içinde miyim ya Resulullah diye sordum. Hayır diye cevap verdi. 93. Bak Peygamberin istikbalde Yahudilerle yapılacak harbi haber vermesi babı Bizim Malik, Nafi'den, o da Abdullah İbni Umer'den tahtis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz Müslümanlar ileride Yahudilerle harp edeceksiniz. Onları kıracaksınız. Hatta onlardan bir Yahudi taş arkasına saklanacak da o taş dile gelerek ey Allah'ın kolu şu arkamdaki bir Yahudi değil onu da öldür diyecektir. Ebu ben o da Ebu ve radiyallahu anh'dan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz Yahudilerle umumi bir harp etmedikçe kıyamet kopmaz Hatta arkasında bir Yahudi bulunan taş ya Müslüman şu arkamdaki Yahudidir onu öldür der. 94 94. Bab Türklerin kıtali babı. Ben El Hasan, El Basri'den işittim. Şöyle diyordu. Bize Eğmur İbn-i Talib edip şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz sizin keçi ayakkabılar giyinen bir kavimle harbetmeniz kıyamet alametlerindendir. Ve yine sizin yüzleri geniş ve yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli olan bir kavimle harbetmeniz Kıyamet gününün alametlerindendir. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz Müslümanlar gözleri küçük, yüzleri kırmızı. Basık bulundu. Yüzleri üst üste deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli olan Türk ile harp kadar kıyamet kopmaz. Ve yine sizler ayakkabıları kıl olan bir kavimle harp etmedikçe kıyamet kopmaz. 95. Bab Kıl ayakkabılar giyen kavimlerin harbi babı. El-Zuhri Said İbni Musayyeb'den o da Ebu Hureyre radıyallahu anh söyledi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler ayakkabıları kıl keçe olan bir kavimle muharebe etmedikçe kıyamet kopmaz ve yine sizler yüzleri üst üste teri kaplan, kaplanmış kalkanlar gibi Kalın etli olan bir kavimle muhabire etmedikçe kıyamet kopmaz. Sufyan İbni Uyeyn'e geçen senetle söyledi ve bunda Ebu Zinad el-Araç'tan, o da Ebu Hureyre'den rivayetten, gözleri küçük, burunları yassı, yüzleri üst üste deri kaplanmış, kalkanlar gibi etli olan fıkrasını ziyade etmiştir. 96. bak Yorgunluk sırasında bineğinden inip Allah'tan yardım isteyerek askerlerin harp, askerlerini harp müzamine koyan kimse babat. Bize Ebu İshak tahtınıp şöyle dedi. Ben Elberadan işittim. Bir adam ona Sizler Huneyn günü kaçmış idiniz. Ya Ebu Umar diye sordu. O da hayır vallahi Resulullah geri dönmemiştir. Lakin hakikat şu ki onun sahabilerinin Gençleri ve ağırlığı olmayanları miğfersiz, zırhsız, silahsız olarak çıktılar. Akabinde hemen hemen kendilerini hiçbir oku yere düşmeyecek kadar iyi atıcı olan Hevazin ve ben Nasr topluluğu olan atıcılardan ibaret bir kavme geldiler. Onlar bunlara ok yağdırdılar. Öyle bir ok yağmuru ki hemen hemen hiç hata etmiyorlardı. Bunun üzerine o gün sahabeler oradan peygamberin yanına dönüp geldiler. Peygamber biraz katılı üstünde amcasının oğlu Ebu Sufyan i̇bn Haris, İbn-i ise onu yediyordu. Peygamber sabit durup hemen bileğinden indi ve Allah'tan yardım istedi. Sonra ben peygamberim yalan yok ben Abdülmuttalip'in oğluyum dedi. Bundan sonra da sahabilerini harp safına dizdi. 97. Bab Harp sırasında imamın müşrikler aleyhine bozulma ve sarsılma duası yapması babı. <gülüyor> Ali İbni Abi Talib radıyallahu anh şöyle demiştir. Ahzat günü Müslümanların harp durumu güçleşince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah müşriklerin evlerini ve mezarlarını ateş doldursun. Onlar bizleri güneş battığı zamana kadar orta namazdan alıkoydular dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konukta şöyle dua ederdi. Ya Allah Seneme İbni Hişam'ı kurtar. Ya Allah El-Velid İbni Velid'i kurtar. Ya Allah Ayyaş İbni Ebi Rebi'i kurtar. Ya Allah kafirler elinde zayıf görülen diğer müminleri kurtar. Ya Allah Mudar Aleyhine baskını daha da şiddetlendir. Ya Allah yıllarını Yusuf'un yılları gibi şiddetli yap bize İsmail İbni Ebu Halid haber verdi kendisi Abdullah İbni Ebi Enfa radıyallahu anh'tan şöyle derken işitmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab günü müşrikler aleyhine dua edip şöyle dedi Ya Allah ey Kur'an'ı gönderen düşmanlarla hesabı tez olan Ya Allah sen şu düşman Arap kabilelerini bozguna uğrat ya Allah sen onların topluluklarını Kır iradelerini sar Abdullah İbni Mesud Radiyallahu anh şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin gölgesinde namaz kılıyordu Ebu Cehil ve Kureyş'ten bir takım insanlar Oturmaktaydılar Mekke'nin bir tarafından da bir deve Kesilmişti Ebu Cehil o kesilen devenin Dör yatağını getirin Dedi de getirmek için insan Gönderdiler onlar dişi devenin döl yatağını getirdiler ve onun peygamberin üzerine attılar. Akabinde Fatıma geldi. Döl yatağını peygamberin üzerinden attı. Bunun ardından da peygamber "Ya Allah, Kureyş'i sana havale ederim. Ya Allah, Kureyş'i sana havale ederim. Ya Allah, Kureyş'i sana havale ederim. Ey Ebu Cehil, İbn Hişam'ı, Utbe, İbn Rabia, Şeybe İbn Rabia" Velid ibni Utbe'yi, Ubey İbni Halefi, Ukbe İbni Ebi Muayt'ı sana havale ederim diye beddua etti. Abdullah İbni Mesut yemin olsun ben peygamberin burada isimlerini saydıklarını bedi Çukur'un içinde öldürülmüşler görmüşümdür. Ravi Ebu İshak ben yedinci ismi unuttum dedi. Ebu Abdullah El Buhari dedi ki Yusuf İbni İshak dedesi Ebu İshak'tan Ubey ibn Halef dedi, Şube ise Ubeyye yani Ubeyyun demişti. Doğrusu ise Ubeyye'dir. Çünkü Ubey ibn Halef'in peygamber kendi eliyle Uhud'da öldürdü. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Yahudiler peygamberin huzuruna girdiler de Es-Samu Aleyke ölüm üzerine olsun dediler. Bunun üzerine ben onlara lanet ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana ne var ki onlara lanet ettim buyurdu. Ben de onların dediklerini işitmedin mi dedim. Peygamber sen benim ve aleyküm, size de olsun dediğimi işitmedin mi buyurdu. 98. balkan Müslüman kitap ehline İslam'a dönmeleri için hidayet yolunu gösterip irşat eder mi yahut onlara Kur'an öğretir mi? İbn Şahp şöyle demiştir: Bana Ubeydullah İbn Abdullah İbn Utbe İbn Mesut haber verdi ki ona da Abdullah İbn Abbas şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rum Meliki olan kaysara bir mektup yazdı ve yazdığı mektubun içinde şöyle bulunuyordu: Eğer İslam'dan yüz çevirir onu kabul etmezsen çiftçilerin günahı senin boynunadır. 99. babı müşrikleri İslam'a alıştırmak için onların lehine hidayet doğası yapmak vabı. Ebu Hüleydü radiyallahu anh şöyle demiştir. Mekke'de Müslüman olup kabilesini de davete memur olan Tüfeil İbn Amr et Nevsi Hayber fetih sırasında bazı arkadaşlarıyla peygamberin yanına ziyarete gelmişlerdi. Bunlar kendi kalminden şikayet ederek ya olarak Nevs kabilesi halkı Allah'a asil oldular da Tüfeil'in İslam'a davetini kabulden çekindiler. Binaenaleyh sen bunların aleyhine dua et dediler. Bazıları tarafından devsiler helak olsun denildi. Resulullah ise ya Allah dev halkına hidayet eyle. Onları İslam camiamıza getir diye dua etti. Yüzüncü bab Yahudi ve Hristiyanı İslam'a çağırma? Bunların hangi şey üzerine mukatele olacakları? Peygamberin Fars Meliki Kisra ile Rum medeki kaysara yazdığı mektuplar ve kıtardan önce İslam'a çağırma babı. Kata'da şöyle demiştir. Ben Emes Allah Anh'tan çıktım şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rumlarla Bizanslarla mektup yazmak istediği zaman kendisine onlar bir mektubu mühürlü olmadıkça okumazlar denirdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten bir mühür yüzük edindi ki bu yüzüğün peygamberin elindeki beyazlığı hala gözümün önündedir. Bu mühür yüzükte Muhammed'in Resulullah sözleri nakşettirildi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'ya mektubunu Abdullah İbni Huzafe Es Sehmi ile gönderdi ve bu İbni Huzafe mektubu götürüp Bahreyn büyüğüne ki Kisra Bahreyn emiridir vermesini emretti İbni Huzafe de Bahreyn emiri Munzir'e mektubu verdi o da götürüp Kisra'ya verdi Kisra mektubu görünce onu yırtıp parçaladı İbni Şahat dedi ki en Rabbi Müseyye ilnimüseybin peygamber kisra kalminden parça parça olsunlar diye ve dua etti dediğini zannederim.